Bismillahirrahmanirrahim Tekasür suresi Bu surede Mekki surelerdendir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birden sekize kadar Çokluk ile böbürlenmeniz sizi öylesine oyaladı ki mezarlıkları bile ziyaret ettiniz Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer kesin bir bilgiyle bilseydiniz, and ki cehennemi muhakkak göreceksiniz. And ki yine onu gözünüzden kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün and ki nimetlerden sorulacaksınız. Rabbimiz faham ve Kuvveti dünya ve dünya nimetlerinin sevgisi sizi ahirete arama ve gözetmekten alıkoydu ve bu hal uzun süre devam etti nihayet ölüm gelip çarptı ve siz kabirlere gittiniz de kabir halkından oldunuz buyuruyor evet. aleyhissalatü vesselam efendimiz kim malım malım dersin Malın malındır. halbuki onun malı yalnızca üç şeydir yiyip tüketmiş olduğu veya giyip eskitmiş olduğu veya sadaka verip ahirete için biriktirmiş olduğu bundan başkası gidicidir ve onu insanlara terk edecektir buyurmuştur yine aleyhissalatü vesselam efendimiz ölüyü üç şeyin izlediğini ikisinin geri dönüp birisinin onunla beraber kaldığını, ailesi malı ve ameli onun peşinden gider. Ailesi ve malı döner. Ameli ise onunla birlikte kalır. Buyurmuştur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz oğlu yıpranıp tükenir. iki şey de onunla birlikte yaşlanır. Mal hırsı ve yaşama hırsı buyurmuştur sahih olan çoluk çocukla böbürlendiniz sizi öylesine oyaladı ki nihayet mezarlıklara gittiniz evet onlar biz falanca oğullardan daha fazlayız biz filanca oğullardan fazlayız daha iyi hazırlıklıyız diyorlardı halbuki her gün sona doğru gidiyor Nihayet Allah onların hepsini kabre götürünceye kadar bu şekilde devam edip gittiler. Rabbimiz hayır ileride bilecekler diyerek bunu tehdit olarak bizlere bildiriyor. Hayır eğer kesin bir bilgiyle bilseydiniz, eğer kesin bir bilgiyle bilseydiniz, çokluğunuz sizi ahiret yurdunu anmaktan alıkoyup oyalamazdı. Evet, Rabbimiz subhanahu ve teala yine tehdidine devam ediyor. Andolsun ki cehennemi muhakkak göreceksiniz. Andolsun ki yine onu gözünüzden kesin olarak göreceksiniz. Buyuruyor. Ve orada da verilen bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Buyuruyor. Allah hesabı kolay verenlerden eylesin. Çünkü Ademoğlu'nun öyle aldanmışlığı vardır ki, hem öyle bir nimeti vardır ki, bunları kaybetmeden kıymetini bilmez. Bu boşa geçen zaman ve sağlıktır. Kişi bunların hepsinden hesaba çekilecek, ama bunları hep gafil gafil geçirir. Allah gafil geçirmeyen, hesabı kolay verilen o günde Rabbinin arşının gölgesinde gölgelenen sanma kulların arasına bizleri de kalksın. Elhamdülillahi Rabbil